Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz son peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin doğum gelisi. Her şeyin bir başlangıcı öyle de sonu var. İnsanlığın başlangıcı doğumla başlıyor. Sonu ölü noktası noktası. Peygamber'in sonu tabi gelecek ve geldi elhamdülillah. Bunun için buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Mevlamız Hateme Nebiyyin buyuruyor. Ve Hateme Nebiyyin. Peygamberliğin sonu son halkası. Rabbim önce Peygamberimiz'in nurunu yarattı. Aleyhisselam Hazretleri'nin. Nur-u Muhammed'i deniyor. on yarattı Mevlam. Biliyor Aleyhisselam Hazretleri Kunt-u ve Adem beynin ruhi ve cesedi. Tabirane. Ben diyor Aleyhisselam peygamberken Adem ruh ile beden arasında idi. Peygamberken. Yani benim ezelde takdirinde böyle yaratmış. Peygamber alırsam son peygamber olacak. Yine bu yazıma mazitleri, küt evvelen hasta fil halkı ve akrabın fil be aşe değil mi? İlk yazdığım ben oldum bu yazıma mazitleri, haka son olarak dünyaya peygamber gönderildiğim, son peygamber gönderildiğim. Dedim acaba son olarak kime pe peygamber? Son peygamber. Önceki peygamberlerin peygamberliği bir komle sınırlıydık. toplumla kavimle peygamberler. Lut kavmi, Nuh kavmi gibi. Bir kavim, toplum, millet, kabile ona gönderildi. Peygamberler. Ve arkadan başka peygamber gelince onun peygamberi kalkıyordu. Peygamberlerin peygamberliği bütün insanlara kaplıyor Şam'e bütün insanları kaplıyor ve kıyamete kadar olacak. Kıyamete kadar olacak böylece. Bu için demek ki son peygamberin en üstün olması gerekiyor. Böyle buyuruyor rahim ve mer illa ancak bütün insanlara peygamber gönderdim. Beşirim ve nizirah. Hem beşir hem nedir olarak beşeri müjdeleyici kim Allah'a inanırsa peygambere giderse onlara müjde. Bir de müjde de tabii cennet. Cennetler. Evrende tek bir yer var cennet. Evrensel güzellik orada böyle. Sonsuz hayat. Sürekli mutluluk orada. Cennet. Venedyira ve uyarıcı kokutucu. Bu nedir? Cehennem Allah korusun. Yani çok yazık gerçekten diye gelen, birins alınırsa bu dünyaya çok yazık böyle şey. Peygamberimizin Ali Hamdettin'in soyu. Nasıl söylen geliyor? Tabii önce Adem babamızdan başlıyor soyu. Rabbim Adem ve Yaratınca Aleyhisselam Al Hazretleri'ni onun alnında Peygamber'in nuru vardı. Nur. Peygamber'in nuru alnında. Nur parlıyordu. böyle. Adem babamıza o başka bir güzel köyün nur veriyordu. Cennette doğum olmadığı için tabi o nur Adem Aleyhisselam'ın alnında kaldı. Din'e gelince, mevlami verdiği bir kuralla, şirafla Hazla böyle bir araya geldiler. 19 <gülüyor> defa doğum havamız, 19 defa doğum yaptı. Her doğum ikiz oldu, bir kız erkek. Ama Nur yine Adam babamız kaldı, gelmiyordu havanamıza. Son doğum Şil Aleşnam doğdu. O tek doğdu. Adem babamız havanamıza görüşünce Nur Adem babamızın alnından hasa alnına intikal etti. Ve şiddet doğunca nuru Muhammed'i onun alnına konuldu muhteremler. Yani bir babanın kaç oğlu olursa olsun hangisi ona layıksa Nur ona verildi. Ona nur verildi. Adem Aleyhisselam'da yaratılı zamanlar ona melekler secde ettiler. Yani saygı yaptılar. Bu saygı gerçekten Nur-u Muhammediydi. Saygı aslında. Adem Aleyhisselam'da bir secde mesabesiydi. Aslında bu secde saygı Nur-u Muhammediydi. Haşid Aleyhisselam'dan sonra ...böyle en temiz anneler... ...babalar vasıtasıyla... ...İdris Aleyhisselam'a... ...Nuh Aleyhisselam'a derken... ...İbrahim Aleyhisselam'a geldi. Hadi İbrahim Aleyhisselam'a geldi. Hadi İbrahim Aleyhisselam... ...büldü Urfa'da doğdu. Orada büyüdü. O günün Babil hükümdarı... ...Nemrut tarafından... ...ateşe atıldı. E Mevlam... ...yakma deyince... Ateş yakabilir mi? Yakamaz. Allah'a karşı gelemez bir şey tabi. Ateşten çıktı. Orada hicret etti. Haran'a, Suriye, Mısır'a, ona Filistren'e ye gitti. Yerleşti oraya. Hazreti Hacer ile evlendi. Evlendi. Nur Muhammed'i hasta Hacer'in alnına kondu. Nur olan kişi üzerinde Hafiflik oluyordu, hafiflik. Sanki kuş gibi, uçar gibi ama böyle. İçleri huzur dolu gönüllere. Sıkıntı olmaz <gülüyor> ona da böyle. Onlar hasta olmaz Onların sağlığı, saati, dinçli, enerjileri tam yerinde ve kuş hafif oldu bunlar. Bunları Gönülsen bunları severdi. Hasta Hacer validemiz doğum yoktu. İsmail Aleyhisselam'ı Dur, onu intikal etti. Her şeyde kader deneme programı, program var. Ilahi program. Kader deniyor buna. İlahi program. Böyle bunu yazmış, tazbir etmiş. Bunda hiçbir değişik olmaz. Çünkü buna bir engel çıkmaz buna. Bu aynen kardeşim. Yani. Son peygamberin Mekke'de gelmesi gerekiyor. Orada olması gerekiyor. Mekke'ye mükerremede. Sonra onun şiratında hac farz olacak. Hac için bir betişi yapması gerekecek Mekke'ye mükerremeye. Bunda eziyet altı olmuş bunlar. Ama Mevlam bunları gizli olarak kulla uygulatıyor. Gizli olarak böyle şey. Kul bunları uygularken Allah'a tam teslim olursa tabi sevap oluyor. Bel-Emmer'in İbrahim Aleyhisselam'a Hazreti de tabi bir sebebim ile Hacer ile oğlunu al, süsleyen çocuk falan yere götür onları çöle. Çelisinde El hali kasabasından demeye dindi. Mekke'ye geldi. Ama Mekke'de bir şey yok o zamanında. Çöl oraları Hiç su yok Mekke'ye mükerreme oldu yerde. Çöl. Kuş bile yok orada böyle. Kabe'nin bulunduğu yer belirliydi... ...ama Kabe'de bilinen yoktu. Bufana kaldırılmıştı gökyüzüne o da. Beyt-i Mamur'du. Getirdi, onları oraya bıraktı. Bir çaldık vardı... ...bir fundalık, bir ağaç vardı... bırakmadı bıraktı. Tabi Mevlam emirdince... ...Peygamberler... ...Tam böyle teslim onunla, karışmıyor Allah'ın işine. Tabi konuya fazla girmeyeceğiz... Beylerim onlara orada su verdi, zemzem suyu. <gülüyor> Der ki yani gemine gelen bir kabile, düşürüm kabilesi, onlar geldiler buraya. <gülüyor> Evler yapıldı, ağır yapıldı, insanlar doldu, mekteşler oldu. İsmail i̇şte eski han elime çağına gelince, oradan bir kızı evlendi kendisi de. Evlendi ama Nur Muhammedi İsmail'e semp anında onuru kime teslim edecek? Ona layık bir kız olacak. Ondan peygamızın alıcısının nuru geçecek olan. Ertesi yıl babası gibi İbrahim sen Bekey geldi, hastaçı ölmüştü ama sordu İsmail evini buldu. Bahır İsmail İsmail de üzerinde, arımın çıktı. Kim o? İsmail yok mu evde? Hava gitti. Ne zaman gelir? Akşam üzere gelir. Ama öyle yüzü gülmeyen, kaşları çatık, haline memnun olmayan, yani kader razı olmayan bir tip demiş bu kız, kadın. Bu da son İbrahim Aleyhisselam. Nasıl geçeyiminiz? Hep şikayetçi ama. Kader razı değil. Asıl suratlı Öyle bir kişi. Fatih İbrahim Aleyhisselam o kızdan bir peygamber nesi gelemez ondan. Layık değil buna böyle. Onu ayrılması gerekiyor. <gülüyor> dedi ki ona İsmail gelince ona benden selam söyle. Evini çok beğendim ama eşini beğenmedim. eşini değilsin. Sen kimsin? İsmail beni bilir dedi böylece. Dönde Gitti. Akşam üzere İsmail ahlam gelirken da eve babas nurunu gördü. O zaman da peygamber değil ama peygamber adayı, irade makamında. Keşk aşık yani. Babas nurunu gördü, o havayı soludu. koş eve geldi. Hanımına sordu, bugün bir kimse geldi mi? Tabi asırlattı, geldi biri, yaşlı biri geldi işte, morun biri geldi ya bir şey Ne dedi? Şunu bunu sordu. Peki bana bir yaptığım vasiyet sadece bir şey konuştu. Ne konuştu? Eşi de eşi beğenmemiş. Eşten değişsin de dedi. dedi. ki o benim babam. Benim babam eşi sensin dedi böyle. Eş sensin. Seni boşanma emretmiş bana. Kusura bakma. Helal aşalım. Ayrılım şeklinde. Sen bilirsin. Ayrıldı bunlar. Başsız evlendi. Yine baba er sersu geldi. Allah'ın takdir müteahimleri. Mevla bunu göre göstermiyor bunlara. Haset çekecekler. Kader razı olacaklar. Kadir peygamberlik imtihan ağır. Yine Ramazan Resul geldi. İsmail İsmail ikinci hanımı çıktı. O da aynı onun bir benzeri, kopyası. Hiç fark etmiyor. Aynı olay yaşandı. Ama aynı şeyi Şeyh'ten etti. Eşini değiştim. Yeni isim Aleyhisselam geldi. Daha yaklaşınca babasının dururunu fark etti. O havayı soludu. Hanımın soru kim geldi? Aynı cevap verildi. Eşin değişti deyince eşi sensin. Babam senin başa istiyor. Ben babam senin dışına çıkamam. Ben peygamberdir. Hayrullah'tır. Ona verilen vahiy geliyor. Ayrıca bu şekilde. Hayırlı bunlar. Üçüncü defa evlendi. Yine İbrahim Aleyhisselam geldi. Ertesi yıl ama. Yine Meral Hanım göstermiyor bunları birbirlerine ama. O gün yine İsmail sevmeyecek. İsmail, İsmail hemen çıktı ama güler yüzlü. Gayet vicdanı insanın gönlü açıp düşer. Zaten iyi bir insan iyi insanı sever. Kötü kötüyü sever. Kötüyü sever. Mesela bir kimse bir görevle bir yere tayin olsa, başka bir tayin olsa gitse. geldi yani memurlar tabii bu iş. iş bunlar Ne gittiği yerde kendi inancına uygun birini orada bulur. Tamam. İyisi i̇yi iyi, kötü kötü kütü bulur böylece. da buna gelinler İbrahim Aleyhisselam. Kıdım nasılsınız? Oo, çok şu Allah, elhamdülillah. Yüzü gülüyor tamam. Kemişti böyle. Hep Allah şükür diye böyle. Kadere razı. Hiçlenme razı. Ama üzülüyor ama işte gelin. Niye üzülüyor? Ne oldu in aşağı. Bak ne oldu aşağı in. Bak daha uzak oldan gelmişsin. Üzerin başın bak terli yüzüm terli, toz olmuş. Kum fırtınadan olmuş bir yola yüzün terlemiş. Ne oldu aşağı in. Rahmet edeyim sana. Kızım bana iz inme, yüzüm yok. Dibri getirdi. Su bunların eline. İbrahim Aleyhisselam devre üzerine yüzünü yıkadı. Başını, yedi, başını yıkadı. Ayaklarını yıkadı. Ona biraz sütülen getirdi ne varsa evde. Onu ikram etti onları. Ama yalvar eline olur kal. İsmail Aleyhisselam gelir akşam üzeri. İzin yok kızım. Döneceğim. Dönerken tembih etti ona. Kızım İsmail'e benden selam söyle. Evi güzel ama eşi daha da güzel. Buna sahipsin eşine. Bu <gülüyor> İsmail Aleyhisselam geldi. Yine yani tabii aynı olayları oldu. Sordu buna. Ağlıyor ama konuşamıyor. Tıkanmış. Neye ağlıyorsun? Ah İsmail keşke de olsaydı. Böyle bir insan bugün elbise geldi ki her tarafı nur. O manevit kokuyor onda. Fiiz saçılıyor kendisinden böyle. Sen cennet hayatı yaşadığının yanında yaşadın ben böylece. Öyle bir insan kendisi onun yanında. Ama sen yoksa neye kalmadı? Ağlarıza o konuştu. Peki ne dedi? Vasiyeti, işte eşiyi çok beğenmiş, bunu sahip çıksın dedi. Eşi sensin. Buhar sen memnun olmuş dedi. İşte bak yaşayacağız böyle. İşte ondan, İsmail oğlu ondan doğdu. Adı Kaydar. Oünkü dile gelir insanlara. Kaydar oldu. Nur ona Kaydar'a geçti muhteremler. Ona geçti. Ondan sonra böyle aradan hep böyle temiz aileleri böyle. Yani hem kadın, hem erkek. Nesli nesile. Adından değil biri var. Peygamberimizin 20 dedesi. 20. dedesi peygamberimiz oluyor böyle. Ondan bu şekilde böyle. Gele, gele, gele, gele. Menaf ona geldi. Abdülmenaf peygamberimizin dedesi oluyor. Aleyhisselatü'nün. Bunun dört oğlu vardı. İçinin en güzeli Haşim. Haşim'di böyle. O Nur Adı Merastan hanımına ondan oğlu Haşim'e Nur'u geçti böyle. Nur'u geçti. Tabi Nur kimdeyse onunla Peygamber'in ahlakı da vardı ondan böyle. Güler yüzlü, hoşgörülü, gönül yıkmayan, kalp kırmayan, kimse incitmeyen Karıncaya basmayan öyle hayalı hal vardı. Haşim'de de. Bu Hazreti Haşim Şam'a, ticarete gitti. Giderken Medine'ye oradı. Orada bir kız gördü. Selma adında. Gördü. Ona aşık oldu. Medine de, Onunla evlendi. Onunla evlendi. Zaten kendisi o anda Mekke'nin Kureyş'in reisiydi kendisi. Yani, ölmüştü, reisiydi. Tabi hem Kureyş'in reisi, Mekke'nin reisi hem varlığı filan yerinde bir de üzerindeki ahlak-ı Muhammedi olduğu için kız ve ailesi hem bunu sevdiler evlendi. Onunla orada birkaç akşam gece kaldı. Alındaki nur o kıza geçti. Kader evveli. Kader böyle yani Şam'a giderken Medine'ye uğrayacak, onu görecek, o kız demek ki peygamber neştine layık bir kişi. kişi Hasim oradan Şam'a giderken yolda yol yapıldı, bir savaş çıktı orada, orada öldü. Hanımı Hadis Selim Hanım kaldı, hamile kaldı kardeş. Çürük doğurdu, Adını Şehbe koydu. Şehbe adını koydu. Nur ona geçti. Şehbe'ye. Şimdi Şehbe Peygamber'in dedesi olacak muhtemelen de. Dedesi olacak. Ya da. Dedesi olacak ama Medine'de. Fakat Peygamber Mekke'de olması gerekiyor şimdi. Ne gerekiyor? Mekke'ye gelmesi gerekiyor. Sebep Allah bunu yaratıyor muhtemelen de. Bir gün Medine'den Mekke'ye biri geldi. Hassan bir sahabe var. Meşhur İslam şairi, onun babası. Mekke'ye mükerremeye geldi. Haşim ölünce onun karısı Mutalip, o da Mekke reis olmuş. Könüş reis olmuş böyle. Dedi ki Muttalip'e, ah Talip senin abinin bir çocuğu oğlu oldu. Medine'de evlendi. Selam'a bir kızla bir oğlu oldu. Adı Şeybe. Onu bir görsen ama dedi böyle. Çünkü nur sanki nur böyle böyle. Ahlakı, güzelliği, huyu, her şeyi o kadar güzel ki onu gören hayran kalıyor dedi böyle. Onu bir görsen dedi. İçine bir ateş geldi, onu hemen görecek. Kimse söylemeden deveye bindi, Medine'ye gitti bu Talip. Medine'ye gitti Devesini birer yere bağladı. İşte Gezindirken baktı ki çürük onu birkaç çürük böylece. Onlar bir baktı. İçlerinden o şeybeyi yani yeğeni oluyor. Abisi oğlu şeybeyi görünce içi ona hemen kaydı. Gönül ona kaydı. Sevdi onu. Bu olabilir dedi böylece. Baktığı biraz fakirmiş. Annesi dul kadın tabii. Ona özellikle bir elbise götürmüş. O günkü giysilere göre. Onu şey gidirdi, Onu eve gönderdi. Arkasında kendi evi verildi. Eve gitti sonra. Yenge sitabı oluyor. Onu çağırdı. ben Kendini tanıttı. Eğer izin verirse dedi. Ben de bunu alayım dedim. Mekke'ye getireyim dedim. Orada daha iyi. Rahat yaşar. İyi bakır burada dedi. Gittim burada. O da oldu. Aldı bunu. Arkadaşlar aldı. Mekke'ye girerken... Bahçin Mekke halkı Mutalip geliyor ama arkasında bir çocuk var. O zaman da genelde dışarı gidenler bir köy alıp gelirlerdi. Bunda bunu onun köle zanettiler kim bu acaba? dedi ki Abdül Mutalip, Mutalip'in kölesi. Elde adı oradan altyı kaldı. Şeybey Kemal denenler. çocuk tabii Mekke'ye getirildi ve amcası Mutalip Ölünce onun yerine Kureyş'in reis oldu Abdülmuttalif Hazretleri iri yapılıydı kendisi. Çok sesi gürdü sesi ve oturu terdi kendisi böyle. Yani karşı konu sayardı kendisini. Öyle saygın ve sevilen bir kişiydi. Çok da cömertti. Arada bir beş on tane teve keser fakire toplar. onlara böyle yedir iştirdi bunları. Eli açık cömertti, e, kimseleri korurdu, yardımcısı severdi. Herkesin sevdiği, saydığı bir insan oldu Mekke mükerremede. Birkaç oğlu da vardı kendisinin, kızlar da vardı. Bir gece yatarken Kabe'nin yanında orada yatmasını severdi. Bazı Kabe'nin yanında yatardı. Bu arada. Yatarken Kabe'nin yanında bir rüya gördü. Rüyasında sırtından bir zincir Bir zinci çıktı. Gümüş, nur gibi parlayan Gümüş bir zincir çıktı Sırtından Bu zincir ta kadar gitti Sağa doğa gitti Batıya gitti, yan altına gitti Zincir kayboldu Bir ağaç medene geldi Yeşil bir ağaç medene geldi Büyük bir ağaç ama Çok büyük bir ağaç Yaprakları yemişir Üzerinde her dalında Çeşitli meyveler var ki Mekke halkların bir kısmı bu dallara yapışıyorlar. Sarıyorlar dallarına. Yine Mekke'lerin bir kısmın eline balta ağaca kökünü kesme uğraşıyorlar. Ama kesemiyorlar anda Onlara balta vuruşuyor. Ağaca kökü genişliyor. Dekin ağaç daha da büyüdü, büyüdü. Dünyayı kapsadı böyle. Dünyayı kapsadı ve her tane islam yapışma başladılar bana. Uyandı. Uyandı. Yorumunu yapamadı. O dönemde rüya yorum yapanlar vardı, öyle insanlar vardı. Bunları birine buldu, sordu. O da buna şöyle bunu, rüyasını yorumladı. Tabi Allah'ın ona ilhamıyla öyle oldu. Ya Abdülmuttalip, senin neslinden bir peygamber diye gelecek neslinden. <gülüyor> peygamber gelecek. Mekke'de doğacak. Ama Mekke'nin tamamını iman edecekler buna böyle. Fakat dünyaya bu, dünya elecek böyle bir şey. Bunun Abdülham Hazretleri düşündü, hanımına baktı, hanımına baktı ki o hanımı hanımı peygamberin doğacak bir tipte değil. Yani vicdanı, onun vicdanı, önyargısı, görüşü, sağduyusu ona buna böyle işte ilhameti gönlüne geldi ki Hanımımdan öyle bir insan medene gelemez. O halde ben başka bir hanım evleneyim de peygamber layık bir oğlum olsun ondan. <gülüyor> Ve aradı aradı. Sonunda bir kız buldu. Hatta hanımdu hanım buldu. Adı Fatıma adı. Adı Fatıma'sinde onunla evlendi. <gülüyor> Evlediği gece Adnusekül Nur kadına geçti. Hatta. Ona geçti böyle. böyle. geçti. Ondan oğlu doğdu, adı Abdullah oldu. Abdullah. Artık nuru Muhammed'i artık sona yaklaştı artık. Son şey geldi böyle. Allah'a geldi. Hazreti Abdullah 9 dokuz oğlu vardı. Onun için Abdullah. On oğlu vardı. Elinde olmadı en şey Abdullah severdi ama. Onun yanında hiç ayrılmazdı yanından. Abdullah da hem Anon'da Nur'un Muhammed'i var, hem Peygamber'in baba olacak bir damla böyle. Artık yaklaştı çok. Yaklaştığı için ahlakı, güzelliği, huyu, yapısı, her şeyiyle arttırmak ön saldı. Yetişkin tabağına gelince artık bütün kızlar buna yalvarıyorlar kızlar. Ne oldu abla beni al diye. Beni al diye Onda da öyle bir hayal var ki utanıyor kızlara bakmaya. Öne bakıyor. Ben diye babamın sırtın çıkamam diyor. Çıkamam diyor. Derken 25 yaşına gelince gelince babası daha önce bu elindeki istiyor. Abdülhamit Fakat buna dahi kızı bulamıyor ama. Yani vicdanı ön yargısı, duyusu bunu kabul edemiyor. Geliyorlar. Kabileri istiyor, ondan geliyorlar? Ya Abdü Mütalif, kızım ab abla verelim diyorlar. Fakat şey bir ararışıyor, bakıyor. Hayır, bu kız buna dair değil. Bir gün yine oturmuş Kabe'nin yanında yeterli bir cema oturmuşlar. Sohbet ederlerken Hazreti Veheb'in kızından süt açıldı. Veheb. Kızın açıldı. Onun sözcüğü kızından. Adı Amine. Kız Fela. onun süt açıldı. Tam vakit saat gelmiş. Takzı olan vakit saat gelmiş. Oradaki hepsi ondan başlayan böyle. Diyorlar ki şu Amina var ya Mekke'ye mükerrmede yani öyle bir kız ki sanki cehanete çıkan bir huri. insan değil sanki. Huri kızı sanki böyle. O güzelliği, ahlakı, huyu, terbisi, iffeti, namusu, şerefiyle her şeyle insan üstü bir varlık sanki. Bu konuda konuşunca Abdülhamir'in gönlü ona hemen yatıştı. işte. Hiç daha böyle. Ona karar verdi. Dağıldı meclis. Doğru Hazrami'nin evine, babasına yani. Adı Veheb. Ona gitti böyle. Tabi kapıyı vurdu eliyle. Ve Veheb çıktı. Karşı Abdülhamir'in görünce şaşırdı böyle. Şok oldu böylece. Şok oldu. Onlara ve hep ne oldu sana böyle? birden değiştin yüzü de sarardı böyle. Ağlaması geldi, çok duygulandı. Ve hep salli, ne oldu? Niye sen her zaman görüşüyor tabii? Niye böyle yaptın? Otur bakan dedi. Oturdu. Dedi ki ağlın mutfağıydı. Dedi. dedi gece rüyamda ya diye. Nedeniz? Ati İbrahim gördüm dedi. onunla suyuyorlardı. Gece rüyamda İbrahim Aşiremi rüyamda gördüm. <gülüyor> Bana dedi ki İbrahim Aleyhisselam dedemiz Ya ve hep kızım Amine'yi oğlu abla ben nikahladım. Şimdi nikah, nikah yaptın nikahı. Ben düşündüm böyle diyor. Çok rüyadan duygulandım. Tabii peygamber görmüş rüyasında insan değişir, değişir. Çok duygulandım rüyamda. Ben de sana gideyim diyordum ama el tutmadı böyle. Rüyanın etkisine kaldım. Bak buraya geldin. Ben kızımı sana verdim. O da ben de kabul etmedi böylece. Hemen nikah edildi. Çağırda Beşer'in işte nikah edildi. O dönemde evlenmek de çok kolaydı o dönemde böyle. O dönemde. Yani söz, nişan, şunlar, bunlar böyle. Yok tantana böyle. Böyle fazla bir şey yoktu. Bir mihir vardı yani böyle. O biri konuşulurdu. Mihir birerden sonra bir şey yoktu. Başka bir şey. Ve hemen evlendiler. Birbirini görmeden Allah ile amelin görmeden böyle şey işte, görücü usul delikleri usulle hatta bu görücü görücü usul olmadı bundan böylece bu İbrahim Sem'in bir teklifiyle eyvendi bunlar. Eyvendiği gece Allah'ın nur hastı Amenikatı görecek. Nur-ı Muhammediye artık son noktaya geldi nur-ı Muhammediye böyle. Hatta o günü en önce günü bir kadın, orada bir nefer vardı Mekke mukerreme'de. O dönemde yani bir evliyam vakamonda kendisi akciğolu bulan kişi, onun kız kardeşi. O da abisinden ilim almış ahlak almış. Son peygamberin gecesinde bekliyor kendisi de, bir Abdullah görüyor. Abdullah ne olur beni al. Diye. Kendisi malı var çok zenginmiş de abla beni evlenelim seninle. Bütün malımı sana vereyim. İle beni evlen. Ben de babamın evlenemem diyor böylece. Ersi günü babasına söylüyor. O halde bu. Yani, hatta şu teklifle diyor. Bir gece olsun beni al diyor böyle diyor. İle beni al diyor. Çok yalvarmış. Allah şahitçi yapmış. Ersi'nin gidiyor ana Babası izin alarak. Şimdi alma bakıyor artık geçti diyor. Nur gittim, başına gitmiş böyle. Hastam'a nur geldi şimdi. Nur oraya geldi. Hastam'a valimiz Allah'ın da razı olsun inşallah. Hamile kaldı muhteremler. Hamile kaldı ama şöyle buyuruyor Hastam'a hamile altı. Ben diğeri diye, kadınlar gibi diyor hamile kaldığım fakan değilim böyle diyor. Değil ben de hiç hiçbir değişik olmadığı gibi diyor. Doğumda sancı değişmedi hiç, hiç böyle karnın şişmedi. Ağırlık olmadı. Aşermesi olmadı. Bir harçlık olmadı. Gayet normal, hafif. Hiç ağırlaşmadı. Hatta hafiflemiş bir daha. İşte Nur-u Muhammedi bunu daha hafifletiyor. Ve onun hamile kalması ile Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin Beden yapısının temeli atıldı dünyadan maddi aleminde. Bu önce yaratılmıştı. Maddi aleminde beden yapısının temeli atılmış oldu. Aradan birkaç ay geçti. Babası Abdullah babası Abdullah yani babasının Abdülmütalip'e haber veriyor. Hanımın gebe olduğunu. O dünyanın soruyormuş ama. Böyle. Bir şey bekliyorum böyle bir şey. Evet baba diyor Hanım diyor, hamile kaldı, gebe kaldı. Çok seviniyor. Çok seviniyor ki, oğlunu Abdullah diyor, seni Şam'a göndereyim ticaret kervanıyla. Şam'a gidiyor. Dönüştün, Medine Emine'ye böyle uğra, oradan güzel hurumu al. Onu da buraya getir. Torunum doğunca diyor, torunum doğunca diyor, niyetin bir, bir ziyafet yapmak büyük diyor. Deve kesecek. O zamanlar. Oğlu Abdullah'ı Şam'a tüyağate gönderdi. Şam'a gitti. Dönüşte Medine'ye geldi. Kurum olacak. Medine'nin tabi dayıları var. Çünkü babası, annesi orada olduğu için dayıları vardı Medine'nin Onun yanında kaldı. Bir gün bende, bir gün bende orada hastalandı. Hastalandı görevi bitmiş çünkü. Onun için yapılmışı. Görev bitmiş. Hastan da orada. Ve orada Mevla'ya kavuştu. Rahmetli kavuştu. Mevla'ya Mevla kavuştu orada. Tabi orada defin edildi. O gün üsullerine göre hemen hemen kenarında oraya definildi oraya. Acı haber Mekke'ye mükerime ulaştı. Tabi Abdülmutalip oğlu kaybetti. En sidi yavrusunu kaybetti. O tabi yıkıldı, yandı. Hazreti Aminabü halimiz daha yeni evli. Kendisi hamile durumda. Dul kaldı. Çünkü yetim kaldı. O tabi ağlama başladı. Ama kader böyle mi tabii. tabi. Kader razı oldu bunlar da. O dönemde de yetimlere çok kötü gözü bakarız yetimlere. Aşağında yetim o dönemde. Az tahmine Validemiz oğlu yetim doğacağı için eyvah bu insan aşağılanacak şimdi derken tabi anda üzülüyordu. Mevlam o yıl Peygamberimiz ana karınıdayken Ebrehe Kabe'yi yıkmaya geldi. Kabe'yi yıkmaya geldi. Fil suresi var. En tek başlığı Fil suresi He bunlar kaderin programı bundan müteremimler Yani Mekke'nin kutsallığı, Kabe'nin Allah katındaki kutsallığı orada kanıtlanacak, Halk bunu bilecekler, böylece. bilecekler bunu. Yemen kralı Ebrehe. Yemen diye o zamanlar. Mekke'de bir kabile hayatı, dağınık yaşıyorlar. Yemen kralı Ebrehe Sana şehirinde, yani baş şehrinde sanada Kilise yaptırmış. Büyük kilise yaptırmış. Altında gömüş tüzemiş bunu. İnsanlara kabe gitmesinler de sanaya o kiliseye geçsinler diye. Kilisen kendisi. Fakat tabi o Kabe o vardı orada. Halk kimse gitmedi onun kilisesine. Hatta arabın biri gidiyor kiliseye gece pisliyor aslında. Tuvaleti yapıyor. Bu defa ne yapıyor ebrehe gideyim de kabeyi yıkayayım da insan buraya geçsin abi dedi böyle. Orası yine yani kutsaş sana amacı bu. Ama Allah'ın taziyası bir değişmiyor bozulmuyor yani. Büyük orduyla kabe geliyor. Bunun orasına filler de vardı filler de vardı. İşten bir fil çok büyüktü adı Mahmud. O da fil irip fili böyle. Onun inancına göre. Fiy ordun başta olunca mutlaka kazanırım diye. ve var kendisinin. Mekke yaklaşırlar. Taife'ye gelince orada bir mola verildi. Önce birlikleri gönderdi Mekke etrafına. Ne kadar hayvan varsa hepsini aldı, kaçını götürdü bunları Taife'ye. Bu arada Abdülmuttalip'in de 200 devlet salgı götürmüşler oraya. Abdülmuttalip Taife geldi. Ebre çadırında büyük çadır kurulmuş kendisine tahtı üzerinde oturuyor. Dedi ki reisi geldi. Yaşım bakan dedi. Abdulmutalib çok böyle yapısı, saygın bir kişi tip olduğu için oturdu. Seri kaşını çattı. Ben sandım ki dedi Kabe yıkmodeye bana yalırmaya geldin. an dedi düşün sen beni gözümden. Sen deve peşinde sen dedi böyle. Dik Abdulmutalib ben develerin sahibiyim. Ben onlar lazım böyle. Kâbe'nin sahibi var. Allah'ın sahibi. O beytini korur. Korur o beytini. Onları yıkamazsın buyurdu böylece. Ve yıkarım dedi. Sen verirsin de böylece. Bu debesini verdi ama. Ondan sonra her şey günü kalktı oldu şimdi. Kabe'ye doğru geliyor. Kabe'yi yıkacak. Yıkacak. Etrafa kaçıştılar. Kimse kalmadı Mekke'nin Kereme'de. Kaçıştılar. Mekke'den gelmeden fil çöktü. O iri, Mahmud denen fil yere çöktü gitme bir böyle. Tabii koca fil. Karadaki en büyük hayvan fil. Oğraşıyorlar. 5-25'le uğraşıyorlar. Fili kaldıramıyorlar böyle. Başını yana çeviriyorlar. Sonra kalkıp gidiyor böyle. Geri çevirip geri gidiyor. Hemen birdenki haber geliyorlar, yine çıkıyor. Böyle yani Bundan sonra işi uğraşırken Rahman kuş gönderdi. Eba kuşları, yani ebabil kuşları. Her kuşun iki adi iki taş, bir de gagasten bir taş, üç taş her kuşta muhtemel. Yani kadar taş ama taş. Ama normal taş değil ama böyle. Onlara öte yaratmış atmosferde. Adı Cian diyeceğim bunlara böyle. Sanki kimyasal bir bomba böylece. Kuşlara geldiler, taş atıyorlar. Baştan giren alttan çıkıyor mutlaka. Şimdi dele dele, dele çıkıyor bir şey böylece. Ebreye kaldı, birkaç kişi kaldılar. Onlar geri doktor işi. Bunlar düşe kalka geri döndüler. Tam sana gidince bir kuş onu göre oymuş. Ebre'nin peşinden gitmiş, ta Ebre'ye oradayken onu atayı bir taşıyor, o da orada geberdi. Kimse tabi kalmadı bu böylece. Bu olay olunca bütün etrafdaki kabileler, Arap Yeramadası'nda artık Mekke'nin Allah katı kutsal olduğu kanıtlandı burada. İnanıldı. Kabe'nin de kutsal olduğu kabullerinde yaptı. Yani Böyle bunu verdi bu şekilde. Peygamberimiz ana karnında aşağı yukarı iki ay sonra doğacak peygamberimizdir. İki ayda az hatta böyle. Maramayin'de oldu çünkü bu olay bu olay. Şimdi o güne kadar muhteremler insanların yaş pek bilmiyorduk. Tam kesin bilinmiyoruz o güne kadar bilmiyor yaşta insanların böyle şey. Çünkü bir tarih başlangıcı yoktu. Doğum hastalığı olmuyor, yazılmıyor bir yere. kağıdı yok böyle. Köyde yaşıyor, orada yaşıyor, burada yaşıyor, dağınlık insanlar okuyoruz işlerin çok az işlerinde bir tarih başlangıcı yok. Ne yapıyorlardı? Ne zaman doğdun sen? İşte filan kıtlık senesinde. E, kaç aydan geçti? 15 sene, 13 sene mi, 12 sene mi? Tam kesin, bilmiyor. Efendim. Ne zaman sen de öyle soruyorlar? Şu sel olduğu sene doğdu Sel olmuş ya o zaman doğmuşum. Sel senesinde. Ne zaman bu sel senesi olmuştu? Tabi tam kesin bilmiyor. Bir tarih başlangıcı bu için sahbenin yaşı çoğu bilinmiyor, doğum bilinmiyor tabii, bilmiyor böylece. Yaşları bilmiyor bunların bir tarih başlangıcı olmadaşı. Fil olayı olunca ondan sonra bu tarih başı olma başladı. hepsini bu üstüne geldi. başladı. Yine bir olmakla beraber yine de tabii fil olayında doğmuşum. Yani 10 yıl sonra doğmuşum. Ama ne zaman fil olayı oldu, bu da tam tabii kesin bilmiyor tabii. Yalnız Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri o yıl doğduğu için, tabii Peygamber olacağı için onun yaşını kesin bilmiyor. <gülüyor> tabii doğum vakti geldi muhteremler. Mevlüt'e Siyemah Hazretleri buluyor. Anlatı Muhammed Anesi. O Sadef'ten doğdu, o durdu Anesi diyor. O Sadef'ten doğdu, Sadef diyor şeref. Yani denize çıkan, biliyorsunuz kabuk hayvanlar bunlar. Dür inci ama verir bir tanesi Anesi'ye. Anesi. Hega manisa maddetiri, evvel ayının 11'ini 12'ye bağlayan gece sabah karşı. Tan yeri ağırmıştı, Yani sabah vakti girmişti. Güneş doğmamıştı ama. Doğmamıştı. Cevber hastanemden gönderdi. Yerli hastaneye dünyaya geldi. 3 tane sancak dikti. Biri Kâbe'nin üzerine. Biri Toy Bey'in yanına dikti. Bu Melekler'e bir işaret oldu. Tabi nasıl haber mi bunu? Tabi bu madde değil bunlar. Böyle manevi sanacak bunlar. Melekler'e bir işaret oldu bu. Peygamber'in doğacağı. Peygamber'in doğum gerisinde Halsam'in annemizin de kalp gözü açıldı. Yanında şifa hatun var, kadın vardı. Onunla kalp açıldı. Ve de Peygamber'in halası hazır Safiye, o da ortadır gece. Onunla kalp açıldı. Çok ama çok şeyler gördü o gece evde muhtarlar. Huri kızları geldi, Hz. Meryem geldi, hasta Asiye valdemiz geldi, melekler geldiler. Her ve nurlara büründü. Etrafları ta Şam'ı, Yemen'i falan bunlar gördüler oradan. Artık sanki cenneti aşan bir hayat yaşadılar o gece orada bulunanlar. Artık vakit yaklaşınca tabi ağrı yok ama fazla almayalım. Sancı yok. Ağrı yok kendisinde. Vakit yaklaşınca, doğum yaklaşınca bir beyaz kuş geldi. Ak kuş. Karanlık revan kelime geliyor. Karanlık revan yani böyle süzerek bir melek, melek kuş şeklinde, beyaz kuş şeklinde melek geldi. O anda bir ses duydu. Bir ses duydu bir ürktü böyle kuş arkasında bir sıvazdı kanadıyla böyle tam alttan başlı yukarıda böyle bir sıvazdı ama yumuşa pamuk gibi böyle bir kanadı bir sıvazlayınca hastamın ailemizden korku gitti ama nur oldu geniz nur oldu böyle etraf nur oldu artık kendini göremiyor ya nur oldu her şey böyle her nur oldu işte o anda Son peki Aleyhisselam Hazretleri dünyaya teşkilatı bu tarafa. E, ebelik yapmak hiç kalmadan böyle. Ağır olmadan, sızı şey olmadan, tertemiz bir şekilde tertemizlenmek geldi. Sünnetli olmuş olarak, göbeği kesilmiş olarak doğdu. Havası hazır safiye. Aldığını yıkamak için aldı, bir ses duydu onu yıkama. Onu Yıkadık diye. Yıkamadan. Peygamber'i kucağından yere koyunca Peygamber'in Ali hemen secdeye kapandı. Daha doğdu an. Kapandı ve şunu söyledi. Ümmeti, ümmeti. Böyle. Ümmetim, ümmetim. Böyle. O açta yandı. Böyle. Dedi. o anda Abdümümta Diresi de kabine yanında yatıyor ki o hizmetimizden önce. Rüyasında birisi duydü. Abdümümta diyor kalk torunun oldu. Adını Muhammed koy. Daha ver hasla hamile var diye bunu söylemişti. Rüyasında onda söylemişti. Adı Muhammed koy derken hem Abdümümta eve koşup geldi. Allah'ın tavus sevgiyi vermiş bu tanrılar. Dışından Kızı Safran orada. O çıktı. Evet, doğum oldu baba dedi. İçeri girdi. Aldı kucağını. O adını taktı. Muhammed diye. Ona sorulan sonradan neye sen bu adını taktın. Hiç yokmuş o adı Arabistan'da. O güne kadar. Bak. Muhammed adı yokmuş o güne kadar. Suzağında bana emin etleri bugün Bu gün taktım böyle. Muhammed çok ham övülü anlamına geliyor. Ham kökünden geliyor. Çok övülü ve meteli anlamına geliyor. Böylece. Geliyor. Ki, Mevlam o ismi küsle vermiş, o güne vermiş kimseye. Böylece. İlk olarak anne süt emdi. Peygamber muhtemeler. Anne süt süt emdi. ve Ebu Leheb. Peki amcası oluyor da. Amcası. Onun bir köleci, kadının köle carisi vardı. Adı Süveybe. Çocuğu var mı emzirdiymişken ister böylece, o bir dolaşayım bakayım amine ediyor. Hamile olduğunu biliyor, dolaşayım bakayım diye. Eve geli, baktı ki hasta amine doğum yapmış doğmuş. Koştu efendisi oluyor Ebu Ta Ebu Leb yani Straybi. Koştu ya Ebar Leb o zaman adı Abdullah. Ya Abdelüzza müjde müjde sana. Kardeşin ablan oğlu doğmuş dünyaya gelmiş dedi böyle. Odan da sevindi. Bana bu verdim. Sen hürsün dedi böyle. Git ona süt ver dedi böyle muhtemelen. Süveyi geldi. O da birkaç gün emzirdi peygamberimizi. Yalnız peygamber arasındaki yalnız kadının sahneye emmiyordu muhtemelen. Annesinin de süveyi benim de böyle Son mesajın emmedi. Sahne onu emdi bu şekilde. Şimdi bakın. Hikmetine bakın muhtemelen. Ebu Leheb tabi öldü. Biliyorsunuz geberdi yani böyle. Geberdi. Kafir olarak böyle küfür haline gitti böyle. şey. Hem peygam düşmanı olarak böyle. Din düşmanı olarak geberdi gitti. Bunu rüyasında görmüşe çok kişi. Bir de Hazreti de Abdu'l-Abbas. Kardeşi görüyor rüyasında bunu. Bakıyorlar rüyada bu. Rüyada yanıyor Alev içerisinde. Yani böyle. Zaten Leheb ateş alemdeydi. Ebu Leheb ateşin babaslanımı diyeydi. Ebu -Eb. Bakıyor, rüyasına bunu görene bakıyorlar. etraf Alevişesinde yanıyor böyle. Yanıyor böyle. Ah, böyle acı güzel çıkıyor böyle. Kıvanıyor böyle. İnliyor böyle. Yanıyor yanıyor bu şekilde. Buna Hazreti Abbas kardeşi soruyor. Abi, abi. Nasıl Emrah'a dayanıyorsun? Ah, ah, ah diyor, ah diyor. Yeni Muhammed bilememişim. Onu horladım onu iman etmedim. Yanıyorum bu şekilde böylece. Peki abi hiç durmuyor şeyim ateşim hafta bir gün diyor duruyor pazartesi günleri diyor. Pazartesi günü hafta bir gün diyor ateşim duruyor böyle diyor. Ateşim serinliyor yani böyle diyor. Serinliyor ateşim bana böyle diyor. Bir de diyor parmağımdan biraz süt geliyor bana böyle diyor. Onu emiyor soğuk süt geliyor şimdi rahatlıyor böyle diyor. Sonra gene başlıyor böyle diyor. Peki neden bu acaba diyor? Büyük ki Muhammed doğunca diye ben sevindim diyor. Zareme Adet ettim. Onun için ateşini onda seriniyor bana bile. Diyor. Süt verdirsen diyor, vallaha süt veriyor bu bile. Bakın muhtemelenler bir kafir bile peygambere yaptığı hümetten orada karşılığında görüyor muhtemelen. De. Tabii cennete giremiyor. giremiyor. O zamandaki adet kuralı şöyle dedi. Kemik <gülüyor> halkında yeğen doğan çocuklar peki havası ağır olduğu için biraz da yazın. Bunlara şütlendilerlerdi. Uzattan Uzaktan yayla kabilede kabileye de mekene mikremeye, bunlar çürük alıp emzirde bunu iki sene. Bu ana büyük bağış verdi bunlar Yine o sene de o yılda benin Saat kabilesinden kadınlar geldiler. Yani çocuğu olan kadınlar, çürük kadınlar Mekke'ye geldiler, çürük olmaya geldiler. İşinden bir kadın da adı Halime. Kolojisi Haris, bir de ufak çocuğu var, süt çocuğu var, o da yanında. Bunlar da, o memleketin en fakir kabinenin insanı bunlar böyle şey. Bir debeleri varmış, zayıf, sütük, kesik bir şey böyle, az süt veren böyle bir debeleri varmış. Bir de merkekleri merkepleri. O da aya topal, zayıf bir şekilde. Fazla alemler o merkebe biniyor. Kolojisi hariç de devey biniyor. Olun yanına oluyor, Çıkıyorlar, beraberce kafre çıkıyorlar. birisi kabilesinden. E bundan tabi bize gidemiyorlar. E ve halsiz, zayıf merkep, abun, eşek yani ayağa topal, geri kalıyorlar böyle. Derikadan Mekke'ye gidiyorlar. <gülüyor> tabi soruşuyorlar. Tabi nasıl soruşuyorlar? Herkes tabi zengin olmak istiyor. Herkes tabi. Hediye fazla olması için böyle. Diyorlar ki işte bir de burada bir amirli bir kadın var, ona çocuğu oldu, babası yok ama kimse akal gelmiyor bunu böyle, yetim diye kimse almıyor bunu böyle. Bu halime en son kalmış, geri bakıyor, hepsi almışlar. Bu soruyu abi noter Bey'in torunu var diyorlar, bir yok kaldı. onu kimse almadı yetim diye. Az halime bir de şimdi Bey geldi, yani boş gel dönmem derken utanı gelir de. ona geldi. Dedi, sen var mı? Evet, var. Abdü sordu. Nerelisin? Beni saat kabilesinden. Beni saat. Saat yani saadet, mutluluk anlamına geliyor. Sözü kolay böylece. da Muttalip, beni saat yani saadet, mutluluk, iyi, güzel dedi. Buna tefhimi dönüyor böylece. Adın ne? Halime. Oo, bu da güzel. Halim yumuşak huylu. Ahlaklı, temiz böyle. Kızmayan. Çok güzel böyle dedi. Torun mu? o sen o zamanı böyle. Bir göreyim bakıyor ama geldi böyle. Geldi eve geldi. Feyahın üstünde uyuyormuş. Allah'ın Resulü. iki can serberi. Alem on için yanıttı. Alem böyle. uyuyormuş böylece. Yüzü örtülemiş böyle. Bir yüzün açtı baktı hasta aleme. Onu görünce içi yanma ama böylece. Öyle sevdi ki yandı bunu. Hemen barına aldı. Uyandı Feyahın böyle. Son memesini verdi. Emmeyi almadı. Almadı. Samet'i verince yapmıştı. Emme başladı bu şekilde. <gülüyor> Ve aldı onu böyle. Aldı. O zaman kuralları iki yıl kalıyor. Anlaşılan şöyle kalıyor arkadaşlar. Böyle şey. bir kafile. Onlar gitmişti önce. Önde gitmişti onlar. Bunlar tabii geç kaldılar. Merkepleri topal, zayıf. Demeleri gayet zayıf. Fakirler. Binlerce içinde kadın. Gene merkebe bindi. Adam da devre bindi. Aa, i̇ş değişti ama şimdi Resulullah var da can var orada böyle ya. Herkep düzeldi, güç, güçlendi, kuvvetlendi. Herkep tukmuştu başlası gitmeye böyle. Dev güçlendi böyle, hızlı gitmeye başladı. Kapriyi geçti bunlar. Baklar Allah'ın ne oldu bunlara böyle? Buna geri kalmışlardı. Bakın baktılar. birer mola verdi bunlar. Acıkmışlar. Dedik işin de korusu harise, kadına halimeye. Haleme dedi, bir kaptır varmış. Devreye bakayım biz sayayım da. Hiç amacımız yarın kabı da, ya al bu işiyle bari biraz dedi. Açtım, gitsin. Sutun kans kana gitsin mesutun derci. Al deli kabına, hemen bir ömür yapıştı. O sanki kuru musluğu açtı. seni de. Şar şar stok gibi. Hemen doldu. Halebi işte bunu bakayım ona. İşti. Ne oldu? Biliyorum ne oldu. Bir tane de obanı iş bakalım işti böyle. Kendi işti. Süt ama akıyor mu bu şekilde? O zaman anlar ki bunlar bu süt hayırlı bize gecik burada mı? lan böyle? Anlar diyeceğim. Mevlânâ tebii onlar bir miktar veriyor peşin. Bunlar o kabi en fakir iken en zeki oldular bu tarzda. Koyunlara yavruları doğurdu, ikizdi, şunlar oldu, bunlar oldu ve develeri işte ki bunlar en zeki oldular burada. tarzda. Yani Arifematikleri Çabuk yürüdü muhteremler ve çabuk ilk konuşması da şu oldu peygamberimizin La ilahe illallah ve inni resulullah oldu. La ilahe illallah ve inni resulullah ben resulannam inni allamak İki senen doldu, iki senen doldu. Şimdi oturdu karakoca Haleme Harise üzülüyorlar. Ne yapalım? ...bu çocuk buraya gelir, bereket geldi. Giderse gider bereket. Ne yapalım acaba? Geldiler Mekke'ye mükerremeye tabi mecbur. iki yıl gelirler. Kadın başlı yalanmaya, hastalemeye, haleme ve... ...hasta amine bademiz, amine. Bak, çocuğuna bak. Çok gelişti, gelişti. Bizim havamız, yayla havası buna çok yaradı. Tabi deve sütleri taze, oltayım sütler, koyun sütleri bol içiyorlar böylece. Buna yaradı. Ne olur? Bu bize kalsın biraz daha biraz bu böyle. Şu böyle bakar bakarlar. Ya olmaz ya karar ticaret de. O da bunu kıramadı. Götürüler onu. Götürürler. İki kişi daha kalıp yine orada. İki kişi de kalmaz. Dört kişi genç ailesi mazlekleri bir gün süt ablası vardı şeyim adımda. Hep o da çok severdi Peygamberimiz ablası süt ablası. Daha renk gitiler koydukmaya yaylaya. Daha sukey vardı orada İki tane melek geldi gökte insan şeklinde. Peygamber'e yere yatırıldılar. göğsü yardılar muhteremler. işin temizlediler böyle. Temizlediler. Tabi bunları kız, çocuk Şeyma gördü. Çocuk gördüler. Eve koşup geldiler. Anne baba. Kardeşim Muhammed'i iki kişiyi öldürüyorlar. Kesiyorlar onu. Gelip <gülüyor> baktılar. Fiyanslar, bir şey yok böylece. İzi yok böylece. Yok bu şekilde. Ama korktu bunlar şimdi. Derler ki ya bu bize emanet. Buna bir şey olmasın dediler. Ya bunlar insan üstü şahit sederkenisinden getirip teslim edip ikisi. Dört yaşındaki peygamberimiz getirildi? Annesi Hazami'ne teslim edildi. Peygamber arası annesine kavuştu muhtemelenler. Hemen peygamberimizin gönlü annesine kaydı ama. Halim'e çok güzel baktım bu teğenbeler. Şefkatli bir davrandı, hiç davrandı ama ana şefkatine veremedi ama o duygu ayrı. Ay bu O bu ayrı teğenbeler. Peygamberimiz anıza gelince annesine sema kaynaştı yaptı bende. Anasını sarıldı, anasını şalttı. Ana oğul artık ikisi mutlular belice. Manevi şefkat kavuşular. Peygamber başlı duşarak çıkmaya, anne semadettir ya. Çıkma başladı. Baktı, Aleyhisselam Hazretleri, arkadaşlarını görüyor, çocukları görüyor. Bir adam, erkek geliyor. çünkü bir koşuyor, baba diye koşuyor. O da kucan aldı, eve götürüyor. Biraz sonra başlıyor, biri geliyor. Şöyle bir koşuyor, baba diye. Zaten onu seyvesle eve götürüyor. Dedim yani şöyle, baktı baktı, Allah Allah, neden benim babam yok acaba? Başladı şimdi böyle. Düberhan başladı. Eve geldi. Anne, anne. Herkesin babası var. Onlara buna kuram seviyorlar. Neden benim babam yok anne? Neyse benim babam yok. Ben neyir babasızım bu şekilde. Yavrum dedi, senin de baban var ama uzak bir yere gitti. Gelecek arabaya geldi. Gelecek okuyamdı. Sen üzülmeydi. Gelecek oldu bu şekilde. Tabi annesi madretleri annesi belli etmiyordu ama yani dört yaşında olduğu halde Belli etmiyordu. Ama dışarıda arkadaşlarım, babasını görünce kendine çıkıp aldı aldı. Şey. Eve gelince gözün yaşıcığını göstermiyor annesine. Annesi ağlamasın diye. Sizin diye, onunla gözünün salkıyor annesine. Bahsediyor. Ne de olsa bir yetimlik, bir babasızlık, bir baba bilmeme. Onun boynu büyütü bu şekilde. İki sene sonra altı geldi. Babasızları. Hazreti Amir'e kayınpederi Abdü Mütter'e izin alarak Medine'ye gittiler. Hem Kore'sinin kabrini ziyarete hem de Peygamber dayıları ziyarete Medine'ye. Yanında bir, bir Ümmü Yemen vardı. Peygamberin kalan bir babasından kalan köle cariyaydı. Medine'ye gittiler bunlar. Orada bir ay kaldılar Medine'de. Bir ayda kaldılar. Dedi ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri orada bir hafif bir derede havuz gibi tut bir varmış. Orada yıkanırken çocuklar beraber yağdünün bir onun sırtında yürüyü görüyor. Sırtında tam kalbi yuvarlak aslında bir mühür vardı. 6 bin lira şeklinde benze. mühür vardı. Ya bunu görünce eyvahat edip peygameli onların değişece böyle kızdı bu işin bunlara. Bu yüzden hasta hamile şey olmaz zaten bunu. Aldı bunu. Oradan Koresin'in kablinde gittiler. Çıkışı Medine'den. Gittiler. Dedi ki, oğlu Muhammed'in yavrusuna, yetim yavrusuna, bak yavrum Muhammed'im, işte babam burada de böylece. Babam burada de Tabii Tabi de ağlamam başladı. Peygamber'in ağlamam başladı. Birbirine sarıldığı ana oğul bunlar. Çok ağlaçlar orada. Ümmüye'nin bunlar nasıl ayrılır bunlar ayrı bunları birbirinden? Ayrılır bunları binler devrelerine kafire de var mı beraber Mekke'ye çıktılar böyle. Kader utanırlar. böyle öyle dilemiş. Öyle dilemiş. Mekke'ye daha yaklaşmadan bir yere geldi. Adı Ebu'a denen bir mahal. Bir semt, şey, öyle gelince hastalarının devir üzerine hastalandı. Çok hastalandı ama. Ümmü Eymen'e, carisine ya Ümmü dedi. Ben çok rahatsızım. devize oturamayacağım dedi. İndirilmiş, o zaman Yemem yazılıyor. Ümmü Yemem yardım etti onu, onu aşağı indirdi. Hazreti Aminan Validemiz oturamadı, hem uzandı, yere yattı. Sırtıcı yattı böyle ama zor yapış şey oluyor böyle. Yüzü tam sattır oldu. Ece'nin ee, teneği dökmeye başladı orada. Delikanımız Ali Hazretleri, hemen annesinin üzerine sarıldı, boynuna ağlamam başladı. Anne, sen de mi ölüyorsun? Daha babasının ağlamasını görsü, tabii dinlemişler de, hala içi yanık kalbi kırık onda. Anne sen de mi ölüyorsun? Yani kimi bırakacaksın? Diye bir ağlama başladı. Hazrâmine Kenan toparladı son gücüyle oturdu, yine dayanıp oturdu. Gel yavrum de kucan aldı, sarıldı. Yavrum Muhammed'im. Her yeni eskirir. Her yaşayan ölür. Ben de öleceğim anladım. Öleceğim. Gömden korkmuyorum. Ama sana doyamadım. Senin de olduğunu göremedim. Biliyor Peygamber canı. Seni göremedim diye. Yavru sen böyle sarıldı öptü. Ve düştü. Gözün kapadı Merve de. Merve'ye kavuştu. Tabi Peygamber'in 6 yaşında Aleyhisselam Hazretleri. Babadan yetim. Babasını da çok ağlamıştı. Hani kaybedince orada çölde, Ebu denen yerde. Çok pahalıdı orada. Orada kafirle bu indirler Orada bunu yıkadılar. O dev edildi orada böyle. Edildi. Has-i Meymen, Peygamber'e çıktı. Peki getirdiler onu. Dedesine teslim etti. Peygamber'e ikinci yetimliği orada yaşadığı. Yaşadı. Dedesi aldığı müttalip. Yüzde yakındı. Yaşlıydı baya. Ama çok dinçti ama kendisi onun tek amaç dünyada torunun Muhammedi. Onla ilgilenme baş. Onla ilgilenme. Toruna bazen bakıyor. Ah diye işte yanıyor ki ben artık yok yaşandım. Öldürürsem bu kime kalacak? yedim kime kalacak benimce. İş yanıyor be ona baktıkça iki sene sonra o da hastalanıyordu. İkisi o da hastalandı. Çağırdı, oğullarının yanına çağırdı. Dedi ki, ben öleceğim bakın yavrum. Bu gözüm arkadan Muhammed'in de, kal, de kalıyor bana. Böyle böyle. Bu dedi, kim üzerine alır bunu bakma için vereceğim. Ebu çıktı, o daha büyüktü. Yaşta, baba onu sen bana ver, dedi. Onu ben alayım üzerine, bak bakıyorum Şey, onla baktı, oğlum, oğlum, adı Abdülüza, oğlum Abdülüza, Malın çok, büyükün çok ama işinde merhamet yok kalbine, merhamet yok şimdi. Merhamet işinde yok. Sen Muhammed'i incitirsin, kalbini kıran sen bunu dedi böyle. Sana görememdi böyle şey. Ebu Lef, Ebu Talip o çatışında, onu bana ver. O da fakirdi, mal azdı. Yavrum malın az ama, merhamet de çok ama seni dedi böyle şey. Ama bir de Muhammed'i sayın bakayım, kim istiyor? Peygamberimiz oturuyor, ağlıyor. Anadığı için anladı tabii. O da ağlıyor orada. Dedi ki, Muhammed'im gel yanıma dedi çağırdı. Son bir kucak öpecek kendisini. Bak yavrum ben hastayım. Ben de öleceğim beni kavuştum böyle. Öleceğim. Hangi amcanın işçisi kalmak? Fakat yani bir baktı. Ebu Talib'e gitti. Gitti o da kucağını aldı. O tuttu kendisini aldı. Derişim evliler kavuştu. Üçüncü yetimlilik acısını o da yaşadı orada. Yaşadı orada. Ebu Talep aldı Aleyhisselamadır peygamberimizi evine götürdü. Hanım'ı da Hazreti Fatıma adı. Onun adı Fatıma. Tabi amca yengeyle kaldı peygamberden. Beri. Amca yenge kaldı ama amcası gerçekten baba gibi davrandı. Yengesi anne gibi davrandı. Hatta annem diyordu kendisine ona böyle. Davrandı da kendisine. Tabii anne şefkati, o manevi şefkat başka tarafta. O tabi doldurulmuyor tabi o, doldurulmuyor. Ondan yana büyüdü, 25 yaşına kadar. Yana kaldı barca. Yirmi yaşına gelince evlenme olayı oldu. Hatice Validemiz de Muhteremler. Tabi o evlenme olası da, o da kadere yazılmış... Hatice validemiz onda dulgu, 40 yaşında yaşındaydı. Rüya görmüştü. Rüya görmüştü. Rüyasında güneşin onun odasından doğduğunu görüyor aslında. Güneş odasından doğuyor. Ama mat. Nur yok fazla böyle. Güneş ama mat, Işık vermiyor böyle. Sonra güneş oradan yükseliyor. Normal güneş oluyor. Dünya oradan ışın saçıyor. Hazreti Hatice de onun etkili duygulanıyor. Terşiden kalıyor. içi yanıyor. Bir hal alıyor. Buraya hak diyor. Doğru buraya diyor. Ama yorum yapamıyor. Amca oğlu vardı. Barakak bin Nefel denen. Hazırlı bu konu geçmişti. Yani o da Allah dostuyla kendisi de. O zaman da hak yolunu bulmuş de. Ona gitti. Ey amcam oğlu. Gözleri görmüyordu anda. Ey amcam oğlu. Ben bir rüya gördüm. Hatice söyle bakalım rüyanda. Rüyanda böyle, böyle gördüm deyince. Hadice, Hadice'ye dedi. Aslında Hadice. Biz T yapıyoruz aslında. Aslında Hadice aslında. Ya Hadice, ya Hadice. Ne mutlu sana, ne mutlu sana. Son peygamberin gelince artık. Onun gölgesi dolaşıp etrafımızda. Aramızda o. Ama kim onu bilemiyorum ama yaşı hiç aramızda o bizim böyle. hanımı o eşi olacaksın böyle. Ama ama Evin zaman daha Peygamber olmayacak, siyemiçi işgücü gelecek, o da Peygamber olacak. Tabi Hacı Al-Mutemlen soruşuyordu. soruşturdu, e haber gönderdi, Eğlendiler. Peygamber öyle evine gitti, çok zengin Mutemler, <gülüyor> tüccar dendi böyle, şama mal gönderiyor karamolla, büyük çok büyük iş bulmuşlar. İşte ihraç yapan kişi, o durumda. Büyük kervanla Şam'a mal gönderdi, mal getirdi oradan böyle. Çok zengindi. Büyük evi falan vardı kendisinin. Bu da Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne tam kucak açtı böyle. Hem eşi oldu, hem bir ablası oldu, can celeri oldu, arkadaşı oldu. Hiç, hiç kalbi kırmadı Peygamber. Kırmadı böyle. Peygamber'e gidince işte o anda peygamber biraz mutlu yaşadı orada. Bir evli oldu kendisinin de böyle. Eşi oldu. Çılıkları doğdu. evine kasamlı oğlu oldu. Kızı Zeynep oldu. Peygamber çılıkları oldu. eşi oldu. Evi oldu. Yatağı oldu. Yuvası oldu. Evinde bir güler yüzlü bir hanım vardı kendisine. Önüne sopunu kuran vardı. Mutlu yaşadı. Tabii us Peygamber e gelince de imtihan başladı muhterimler. Şimdi biliyorsunuz Peygamber'in doğum gecesi bu yıl nasıl olası yar başladı muhterimler. Yarın, yarın rebi'nin evveli 11'i, 11'i bağlayan o ki o zaman parası güne denk gelmişti. Bu her sene değişir bu. Merham ver demiş bunları demiş. Şimdi ülkemizde biliyorsunuz bir kısa bir zamandan beri yıllardan birkaç yıldan beri. İyi bir daha şimdi bidat. 20. İstanbulum kutum altı desem böyle, 20 ile kutum altı desem. Biraz müsterenler. İslam biliyorsunuz kutsal güzel var İslam'da. Kadeh girişi, Kuran-ı Kerim sabit. Kadeh süreci müsterenler. Biraz girişi var. İslam süreci sabit. Biraz girişi var. Yani İslam'daki kutsal güzel e belirli bunlar müsterenler. Bunlar çıkaramayız, edemez bunlara böyle şey. Ne oldu son zamanlarda? Tam 28 Şubat'ın dayatması ile yani 12 Eylül'ü unutulsun, sönsün de Hristiyanlığın takvi gönlensin derken 20 Eylül alındı bu alemde. 20 Eylül sahibi o gece hiçbir şey yapılma gerekiyor. Bidatır çünkü. yani inşallah muhteremler Peygamber doğum gidesidir. Hepinize mutlu olsun inşallah. İlla Tala Fatiha.